Mihrican'la anladığı dilden konuşmak. Bu çağda yaşıyorum. İlacım yağmalanmış. Lalezarım tarım ağır. Merhemsiz ince ağrılarım bir bir yükseliyor. Seyren damağımda... ...zakkum tadında her şey. Sığınağım yok ışıksızım. Ve her gecem karanlıkların istilasında... Merhametin beş para etmez Sıtmaya yenik düşürdün Her tebessümümde acı bir çığlık Berraklığını yüreğimin çırpınışlarında yitirmiş Gözyaşları keslidir Çöl benim mihrican Çöl benim içinde Hayat heyecan mı? Ümit mi? Ne yazar sözlüğünde? Aynı günde doğup ölüyoruz farkında mısın? Gelsin beni bulsun haşımı Gelsin beni vursun Kaçmak nedir ki gözlerinin harından Hem Hem nereye kadar Bir yeleser dağıtır kum yığınlarını Seninle taşınan sanma böyle dediysem Yel benim Mehrican Yel benim içimde Aradığım sen değil şu kızıl kıyamette Ya kumda ayak izin Ya rüzgarda Raihan. Say ki geçme faslıdır fırtınadan limana. Sal benim mihrican, sal benim içimde. Kuşlar haberin verir, eyleştiğin koya. Kıymeti yok benimle, değil ise sırların. Varsın gazaba gelsin, hangi yanımı yakar kopardığın vaveyla. Kor benim mihrican, kor benim içimde.